Hocam, abdesti sıkışık olarak namaz kılmak hakkında bilgi verir misiniz diye bir soru var. Sıkışık halde cemaate mi yetişmeli yoksa sıkışıklığı giderip yeniden abdest alıp mı namaz kılmalıyız? Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu konuda tavsiyesi çok açıktır. Buyururlar ki La salata bihadratu ta'am ve la huve yudafi'uhul akbethan Yemek hazır olduğu vakitte cemaate gitmeye gerek yoktur. Yani cemaate gitme zorunluluğu yoktur. Ve abdest sıkışıklığı olduğu vakitte de yine cemaate katılmaya cemaate katılma zorunluluğu yoktur. Bu hadis-i şerif açık. Ne demek? Birinci şıkkından bahsedersek La <gülüyor> salata bihadratı ta'am Yemek hazır olduğunda e, cemaate katılma zorunluluğu yok demek şu. Yani siz açsınız. Nefsinizin de çektiği bir yemek hazır olmuş, sofra kurulmuş. O esnada da ezan okundu. Siz cemaate gittiğiniz vakitte veya evinizde namaz kılmaya kalktığınızda kalbi huzurunuz ortadan kalkar. Evet. Huzur kalkar. Ya nefsiniz devamlı surette aç olduğunuzdan ve o yemeğe de çok şiddetli bir ihtiyaç hissettiğinizden, iştah duyduğunuzdan dolayı aklınız, fikriniz ne yapar? Yemekte kalır. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki, yemek hazır olduğu vakitte ne cemaate gitme zorunluluğunuz var, ne de namaz kılma zorunluluğunuz. Otur önce yemeğini ye, ondan sonra da kalk, namazını eda et. Evet. Ancak burada bir şeye dikkat edeceğiz. Demek ki vakit çıkmamasına, eğer yemeği yediğimiz anda vakit çıkacaksa, dolayısıyla önce ne yapmalıyız? Namazı kılmalı, sonra yemeği. Fakat vakit bol ve geniş ise nefsimiz çekiyor. Acız ve gönlümüz de onda kalacaksa önce yemeği yemeli sonra namazı kılmalıyız. Bu birinci şıkkı. İkincisi de وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْوَثَانِ İki pislikle savaşma halinde müdafaa halinde o çıkacağım diye, o diğeri de tutacağım diye uğraşıyor. Müdafaa yani. Evet. Biri çıkacağım, biri tutacağım diye uğraşırken namaz yoktur. Dolayısıyla ister küçük abdest sıkışıklığı olsun, hadiste ifade edilen, isterse büyük abdest sıkışıklığı olsun, her iki halde de namaz kılmak mekruhtur. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? İki pislikle çatışma halindeki olan kişi namazını ne yapmayacak? Kılmayacak. Gidecek, abdestini bozacak, rahatlayacak Ondan sonra abdest alıp gelecek cemaate katılacak veyahut da namazını evdeyse evinde namazını kılacaktır. Böyle kendini sıkarak, zorlayarak sanki bir angariye eda ediyormuş gibi namaz kılmak mekruhtur. Doğru bir davranış değildir.